Üçüncü ihtiyar. Bu gördüğünüz katır vaktiyle benim karımdı. Onu çok sevmiş, varımı, yoğumu, huzur ve mutluluğuna hasretmiştim. Bir iş bahanesiyle yurdumdan ayrılmak zorunda kalmıştım. Geri döndüğümde bir de ne göreyim? Karımla çirkin bir erkek köle yatakta sarmaş dolaş. Kan beynime sıçradı birden. Öfkeden kudurdum. Karım ok gibi fırladı yataktan ansızın. Daha önceden hazırladığı tılsımlık suyu ağzına alıp duman gibi üzerime üfürür üfürmez beni bir köpeğe dönüştürüp sopayla kovaladı evden. Can acısıyla çıktım sokağa, konu komşuyu, tanış dostu görünce onlarla konuşmak için ağzımı açayım dedim. Aman Allah'ım o da ne, bir köpek gibi havlıyorum. Bütün gün insanların itiş kakışlarıyla çocukların oyun oynayışları arasında ezildim, durdum. Akşama doğru karnım çok acıkmıştı. Burnuma gelen et ve kemik kokusunu takip ederek bir kasap dükkanına vardım. Kasabın dikkatini çekmek için türlü maskaralıklara katlanmak zorunda kaldım. Yerde yuvarlandım, ayaklarımı havaya kaldırdım, kuyruğumun üzerinde dikilmeye çabaladım. İnsaflıymış kasap Allah'tan. Bir kemik attı önüme. Kuyruğumu kısıp arka ayaklarımın üzerine çömelerek dilimi çıkardım. Kemiği ön ayaklarım arasına alıp başladım kemirmeye. Karanlık çökende dükkanı kapatan kasap beni karşısında görünce alıp evine götürdü. İçeride yemek masasını hazırlamakla meşgul olan yetişkin kızı beni görür görmez kenara çekilerek ''Aa benim güzel babacığım eve birini davet edeceğini neden daha önce söylemedin?'' deyince babası eni konağı fallayarak kızına baktı ve ''Ne yabancısı kızım, görmüyor musun? Sevimli bir köpek bu. Halini acayip yanımda getirdim.'' dedi. Meğer kız usta bir büyücüymüş. İşin iç yüzünü anlatıp babasından bir kenara çekilmesini istedi. Ardından koyundan çıkardığı iksiri masanın üzerine koydu. Gizemli bir dilde bazı şeyler mırıldanıp iksirin içine üfürdükten sonra iksiri başımdan aşağı boca eder etmez beni eski halime döndürdü. İşte o an anladım ki, Büyücü bir kadının yaptığını yine büyücü bir kız bozarmış. Hemen yanına varıp ellerini öptüm. Eşimden intikam almak istediğimi söyledim. Bunun üzerine onu katıra çevirecek büyüyü öğretti bana. Bin bir rica ve minnetle oradan ayrılıp gizlice eve girdim. Mutfakta tıkınırken yakaladım onu. Hemen elimdeki iksiri püskürttüm üstüne az biraz sonra karım işte şu gördüğün katıra döndü. Üçüncü ihtiyar da hikayesini bitirdikten sonra ifrite dönerek konuşmasını beklemiş. Çok bekletmemiş ihtiyar ifrit. Bunu da beğendim deyip tüccarın kalan canını ona bağışladığını söyledikten sonra ihtişamla geldiği gibi görkemle giderek gözden kaybolmuş. Ve böylece tüccar üç ihtiyarın sayesinde canını kurtarmış. Hemen oracıkta ellerine sarılıp teker teker öpmüş. Onlara sonsuz teşekkür etmiş. Yanında getirdiği hediyelik eşyayı aralarında pay ettikten sonra, her biri tekrar koyulmuşlar kendi yollarına. Masalını burada bitiren Şehrazat, günün ağardığını görünce sevinerek, ''Daha bunlar ne ki? Eğer hükümdarım canımı bağışlarsa, yarın geceki anlatacağım balıkçı masalı karşısında bu masalların esamisi bile okunmaz.'' diye rica edince, Kız kardeşi Dinarzat sözünü keserek hemen araya girdi. Abla ne olur şimdi anlat. Hayır anlamında başını iki yana salladı Şehrazat. Doğmakta olan güneşi işaret ederek, hükümdarımın yapılacak işleri var, izin verirlerse onu da yarın gece anlatırım diyerek, mahmur gözlerini ovan Şehriyar'a baktı. Masalın tesiriyle kendinden geçen hükümdar, kapı arkasında emrini bekleyen cellatlarını hatırladı birden. Onları savarak, çalışma odasına çekildi. Bütün gün devlet işleriyle uğraştı durdu. Akşam olunca haremine döndü her zamanki gibi. Ziyafetler düzenlendi, hoş sohbetler edildi. Yatsıya yakın herkes evine gitti. Gece vakti yine üçü bir aradaydılar. İlkin söz alan Dinarzat oldu. Hadi ablacığım, bütün gün meraktan kahr oldum. Ardından kayıtsız gözlerini Şehrazat'a diken hükümdar anlat bakalım. Diğerlerinden daha mı heyecanlı göreceğiz birlikte. Bunun üzerine Şehrazat seve seve deyip başladı yeni masalını anlatmaya.